En değerli iş, insana yatırım felsefesiyle klasik eserlerden aldığı heyecanı her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı olarak benimseyen değerli hayati inancı söyleşilerine başlamak üzere alkışlarınıza kürsüye davet ediyoruz. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee İstanbul'a geldi, 51 sene Osmanlı kütüphanelerini didik didik etti. Geldiği yıl 1921, gittiği yıl 1972, 51 sene her gün devam ederek kütüphanede ders çalışan bir İngiliz. Ee, ne diyoruz onlara? Orientalist, müsteşrik, şarkiyatçı, doğu bilimci. Dördü de aşağı yukarı aynı anlama gelir. Hangi tabiri beğenirseniz. Yani bizi inceliyorlar. Türkoloji uzmanı bu insanlar. Bizim hikayemizi merak ediyorlar. Genlerimize nüfuz etmek istiyorlar. İyi niyetle mi zannetmiyorum. Yani bir insanı zehirlemek için de öğrenmeniz gerekir. Sadece şifa sunmak için öğrenmez insan. insanoğlu olumsuz da tahsil, ilim tahsil eder, bilgi tahsil eder. Neresinden vururum diye de çalışırlar tabii. Ne kadar 51 yıl. Artık gitme zamanı geldiğinde yaşı da hali ilerlemişti 80'i aşmıştı. Bir veda konferansı verildi büyük adada. Konferans sırasında meraklı bir gazeteci manşete çekmek üzere sansasyonel bir cevap alma ümidiyle şunu sordu: Üstad. Siz İstanbul'a geldiğinizde 20'li yıllarda trafik yok, toz duman yok, İstanbul kartpostal gibi bir şehir. Siz Büyük Britanya'dan geliyorsunuz. Para hesapsız, son derece kudretli bir durumdasınız. Yani 1918'de İstanbul işgal altındaydı. Tasavvur edin yani. E, Çekilip gittiler. İki sene, üç sene geçti. O geldi araştırma yapmaya. Yani işgal asasında kalktı mı? <gülüyor> yani fiili işgal kalkıyor, kültürel işgal devam ediyor. Boğazsa boğaz, şiş kebapsa şiş, ne ararsan var İstanbul'da eğlence kabilinden, lokum var lokum ne ararsan yani. Sizde de imkan var üstelik gençtiniz, hiçbirine dönüp bakmadan. Kendini çilehaneye kapatmış bir derviş gibi bu kütüphanelerde yarım asır ne aradınız diye sordu. Yani bu soruyu günümüz Türkçesine tercüme etmemiz gerekirse sen kafayı mı yedin diye soruyor yani. Allah aşkına sen deli misin ya ne arıyorsun? Arnold Toynbee'nin cevabı şu oldu. Şair bakenin memleketinde bulunmak şerefi yeter. Şair Baki soran gazeteci belki adını bilmiyor veya en fazla adını biliyor <gülüyor> ötesini bilmiyor 1600 yılında vefat eden klasik şiirimizin en büyük gazel üstadı kabul edilen marhum Şair Baki fakat bu cevap gazetecinin aradığı cevap değildi ona sansasyon lazım ona dedikoduya yarar laflar lazım bunu fark etti tabi Toynbee sen bu cevabı beğenmedin dedi, <gülüyor> sana şunu da söyleyeyim o halde. Pırıl pırıl bir Türkçe ile konuşuyor tabii bu arada, yani adam işini tam yapıyor. Hani bir çocuk var dedi adı Mehmet, siz Türkler ona Fatih Sultan Mehmet dersiniz. 21 yaşında geldiydi de İstanbul'u size kazandırmıştı. Biliyor musun dedi, o çocuk geldiği gün itibariyle altı yabancı dil bilen bir entelektüel idi. Altı dil bilen bir delikanlı düşünün, 21 yaşında. İnsan bunu merak eder. Bu seviyeyi ben yakalayamayabilirim, benim altyapım buna yetmeyebilir ama bir işaret de veriyor. Yani mümkün demek ki insan fıtratı buna müsait. Altı değilse bir, iki, neyse ama mümkün yani. Allah insanı öyle yaratmış. Beyin acayip bir organ. Yani kullanıldığı takdirde acayip bir organ ama çeldirici çok, düşman çok. Altı yabancı dil bilen 21 yaşında bir delikanlının fethettiği şehirde, kurdurduğu kütüphanelerde yaptım ben araştırmamı deli. Gazeteci bu cevaptan da çok haz etmedi anladığım kadarıyla. Üçüncü kademe cevap oldu. Bu kütüphanelerden edindiğim entelektüel sermaye ile yazdığım kitaplar üst üste konsa boyumu aşar. Ben sana daha ne söyleyeyim dedi. Tabii biraz istihza eder gibi, biraz alay eder gibi bir cevap bu. Yani sizin kaynaklarınızı ben okuyorum diyor bir taraftan da İnsanın içini acıtan bir cevap aynı zamanda. Bu kütüphanelerin adını ifşa ediyorum. Beyazıt, Nuru Osmaniye, Süleymaniye, Millet Kütüphaneleri. Üç dedim ama milletle beraber dört olur. Dört temel kütüphane İstanbul'da. Yolunuz düşerse en azından turistik bir seyahat maksadıyla şöyle bir uğramanızı tavsiye ederim sevgili gençler. Neden biliyor musunuz? Yarın bir gün işiniz icabı, bir İngilizle tanışırsınız, İngiliz gelir size misafir olur Türkiye'de onu gezdirirken, Ez kaza İstanbul'da, diyebilir ki, Arnold amcamız vardı bizim, sizin kütüphanelerde ömür tüketti, sen nasıl olsa biliyorsundur, şu kütüphanelere beni götür der, sen de yerini bilmiyorum dersen çok gülü istürmanı gelsin. Adam anlamaz bunu yani. <gülüyor> bir Avrupa'lıya bunu anlatamazsınız. En azından yerlerini iyi biliyor olun da, kütüphaneyi dışından gösterin, içini bildiğinizi zanneder. Karizmayı kurtarırsınız, yani onu diyorum. Yoksa kütüphaneye gir de oku falan demiyorum. Kitap okumak çünkü hayli yorucu ve sıkıcı bir iştir, asla tavsiye etmem. Bunaltıcı bir şey. <gülüyor> Laf olur ya, çok okuyor falan diye konu da olur yani. Yani iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Kız istersin mesela, yoksa o çok kitap okuyor derler. Yani. Bu riskleri göze almak lazım. <gülüyor> o bakımdan hayır Arnold Toynbee derken telaffuzuma güvenemediğimden o kelime üzerinde biraz duruyorum çünkü emin değilim nasıl telaffuz edildiğinden İngilizcem berbat yani içler acısı 15 sene İngilizce eğitimi aldım yani gündelik işlerimi İngilizce ile göremem yazık yani bu kadar kabiliyetsizim demek ki yani estağfurullah denilecek burada ha <gülüyor> E, fakat hiç eğitim almadığım halde, yani Osmanlıca için, divan edebiyatı için değil, 15 sene, 15 gün eğitim almadığım halde böyle konferanslara çıkıp şiir falan okuyacak kadar e, birikim yapmış olmamı da bir eğitim metodu, bir pedagogik pedagogik umde olarak önümüze koymak isterim. Yani şu: insanlar ''Öğretilmekten nefret eder, öğrenmeye bayılır.'' İngilizce bana öğretilmek istendi. Olmaz dedi, yemez dedim Anadolu çocuğun. <gülüyor> Osmanlıca öğretilmek istenmedi ama ben öğrenmek istedim. Canımı sıktı bu mevzu. ''Ya kardeşim benim lisanımın şairlerini, benim tanımımda ne engel var, sen niye araya gidiyorsun, niye artistlik yapıyorsun?'' dedim sisteme. Boğazında hakik var ne çok gönlü yıkık var şimdi ya kavuşurduk arada münafık var. <gülüyor> ne oluyoruz yani? Dağlar gibi kütüphaneler elimizde, kitaplar Türkçe. Ben Türküm, Türkçe biliyorum. Ee, ne yani? Arada bir de manyetik alan. E, olmaz ama canım. Yani olur da bir yere kadar yani. Bir yerden sonra da yok artık. yani rahmetli dedemin bana yazdığı vasiyeti de müsaade et de, müsaade et de merak sahikiyle olsun okuyayım yani bu bir e, tepkidir bir reaksiyondur yani bir reaksiyon bilerek gösterilmiş bir reaksiyon yoksa imam hatip ta tahsilin yok arapça tahsilin yok farsça bilmem bir gün eğitim almadım osmanlıcanın kursuna gitmedim bursuna dersine gitmedim bilmem bildiğimi de söyleyemem ama merak başka bir şey işte peşine düştüm Allah'ın izniyle ilgi varsa bilgi var çünkü Cenabı Hakk'ın adet-i şerifesidir ki, vermek isteyince istek verir. Ya da kelamı olduğu gibi söyleyelim, vermek istemeseydi istek vermezdi. Adamın biri, tanıdığım biri, kamil bir zata, ahiret derdiyle müşerref bir zata geldi ve şunu sordu. Dedi ki, efendim her gün kavga etmekten bıktım usandım hanımla kavga ediyoruz. Ve ben tabii erkek olduğumdan fiziki güç itibariyle, netice itibariyle haklı çıkamıyorum da yani öyle bir şey yok. Yani onu da genç kardeşlerimin duymalarında fayda var. Hanımlara karşı haklı çıkılmaz. Öyle bir imkan yok. Ama delikanlı adam son sözü de asla kadına bırakmaz. Son söz erkekte kalır ve şudur o son söz, haklısın hanım. <gülüyor> Eğer bunu demeyi bilirsen, söz demeyi bilirsen Son söz ettikte kalır. Erkekliğe zarar vermemek lazım. Yani neticeden itibariyle. Bunu yapamamış işte. Tartışıyor devamlı. E tabi fiziki güç itibariyle kırıcı. Hanımlar narin kırılgan. Adam da düşünmüş. Hadis-i Şerif okumuş kitaplarda yazıyor. En iyimiz hanımına en iyi davrananınızdır. Buyuruyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. E adam Müslüman dindar. Namaz niyaz kılıyor yani. ahiretler var. O kadar bozuk. <gülüyor> Hanımımda da var öyle bir kuy bozukluğu. Her gün kavga, her gün kavga. Buna canımı dayanır, buna sinir mi dayanır? Adam hastanelik olur ya. Bunu arz ediyorum işte efendim. Günahlarım dağ gibi oldu, birikti artık yeter. Bari ayrılayım da günahım artmasın yani. Bana müsaade edin. Ben hanımı boşacağım. Hakkı, hukuku neyse vereceğim fazla fazla. Helallaşacağım eğer hakkını helal ederse. Ama bu günahın artmasından gözüm korktu efendim benim. Bana müsaade edin ve dua edin. Diyor. o da cevaben dedim ya ahiret derdiyle müşerref hadiseye oradan bakıyor bir ay içinde öleceksin ettiğin lafa bak <gülüyor> bizimkinde de yorum yapacak cin fikir yok tamam yani bir ay içinde öleceğiz Allah'ın izniyle bugün bir otuz gün var <gülüyor> dönüyor eve pek efendim dönüyor eve bir ay sonra öleceğini bilen adam ne yapar öyle yapıyor. Devamlı namaz kılıyor. Tövbe istiğfar, gözü yaşlı, boynu bükük. Lokum lokum. Kuzu <gülüyor> oluyor bizimki. Ha, hanım alışkanlık icabı dürtüyor tabii kavga çünkü bir de alışkanlık meselesidir. Yani insan o vakit gelince e, arar yani. Yoksa problem üretir. <gülüyor> Fakat teşebbüslere boşa çıkıyor. Adam değişmiş. Haklısın hanım diyor. Hallederiz diyor. Mesele değil diyor. Ne diyorsan o diyor. Yani üzme kendini böyle, tamam diyor, haklısın falan. Kadın şaşırıyor, ya bu adama bir şey olmuş, Saksımı düştü başına bunun Deniyor, bir iki deneme başarısız olunca ne halin varsa gör diyor, kavganın da bir tadı vardı, o da gitti yani. <gülüyor> Dönüyor, mutfağa işine atıyor artık, o salata yapıyor, bizimki de namaz kılıyor, <gülüyor> devamlı. Sayıyor günleri, otuzuncu gün geliyor, kefeni de hazırlıyor. Abdest alıyor, bekliyor. Hazreti Azrail gelecek, emaneti alacak. Akşam oluyor yok. <gülüyor> Belki ilk gün sayılmıyordur diye bir gün bekliyor. <gülüyor> Belki hesabı biz yanlış tuttuk diye bir daha bir gün daha bekliyor. Acaba biz yanlış mı anladık? 31 gün müydü? Hani o aylardan mı falan? İhtiyata hesabımı yanlış tuttuk falan heyecanda. 34 35 oluyor. Yok. Geleniyor. Diyor ki, bazen ömür uzarmış, kabul olan doğa ve sadaka ömrü uzatır malum. Ya da başka bir sebep, bilemiyorum. Belki öyle bir şey oldu diyor. Geliyor ve arza, efendim diyor, bir ay içinde öleceğimi işaret buyurdunuz. Gitti, ben de bekledim ama gördüğünüz gibi bir ay geçti, karşınızdayım. Yani yeni durum bu. Ne emredersiniz? Sen bir otur bakayım diyor. Kavga ne oldu diyor kavga? Vallahi bugünden beri kavga yok efendim. Geçmiş olsun diyor. Olmaz kavga çünkü kavga iki diri arasında olur. Biri öldü kavga bitti. Ölmeden önce böyle bir hadisi şerif mutu kabla kavga bitti. Geçmiş oldu. Bundan sonra çok güzel geçinirsiniz kavga olmaz. Boşanma. Hanım da ölse aşk olur, her yani taraflardan biri ölünce hoş geçim olur, İkisi de ölürse aşk olur, ama ben hanımına bir şey diyemem, onu sen yapacaksın. Problem biter taraflardan biri ölünce, boşanma ne oluyor, kim düşünür efendim boşanmayı diyor, ben, e, ahiret yolculuğuna hazırlanıyor, geçmiş olsun doğru yapıyorsun, meseleyi çözmüşsün, öldün huzura kavuştun. Hadis-i şerif tahakkuk etti. Ölmeden önce ölünüz. Mutu kaplen tabute. Sana dediğime gelince ben sana dedim ki bir ay içinde öleceksin. Evet. Sen bir ay içinde öleceksin. Hangi ay içinde olduğunu bilmiyorum. Onu Allah bilir. Ocak olur, Mart olur, Kasım olur. Ama kesin olan şu. Bir ay içinde... <gülüyor> Bir ay içinde öleceksin, bunu unutma dünyanın en bahtiyar insanı olursun. Mutluluğun formülünü ilan ediyorum. Malumu ilan ediyorum, Yeni bir şey söylemiyorum. Allah'ı unutma, ölümü unutma, yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut. Dünyadaki en mutlu insan sen olursun. Bunun kareti bu. Başka yerde arayan çok arar ve bulamaz. Yok çünkü. Dünya öyle bir yer. Dünya vefarsız, ve burada saadetin, burada mutluluğun en güzel sizi olur. Hani böyle biraz benzeri benzeri olur ama kendisi olmaz. Dünya ne kamil manada saadete ne de kamil manada felakete müsait olmayan küçücük bir yuvarlaktır. Bu dünya ona yetmez. Süresi de kısıtlıdır zaten. 3-5 gün içinde ne mutluluğu ya yani. olamazsın ki. Veya ne felaketi yetişmez ki. İkisinin de gölgesi vardır. Cihanda cennetül mevva muvafık yarla hemdemdir. muhalif halif yar düşmek bu alemde cehennemdir. Bu dünyada diyor saadetinde, felaketinde, kamil manada tecellisine imkan yok ama görüntüsü var, iz düşümü var, sana onu haber vereyim diyor. Cennetin iz düşümü iyi insanlarla sohbet, cehennemin gölgesi kötülerle beraberliktir diyor. Bir program konusu çocukluk hatıraları falandı. Şiirler falan okundu böyle arayanlardan. Çocuktu ufacıktım, top oynadım, acıktım falan diye bir şiiri var. Öyle şey. Affan dede. De. O bile konu oldu. Programın sonlarına doğru. Şimdi bir de dikkatliyiz. Biz böyle teyakkuzdayız mecburen. Ana kumanda masasındaki çocukla aramızda kulaklıkla bağlantı var. Yayında duyulmayan bir şey var. O önemli neden? E, gecenin ikisinde, üçünde e, sarhoş da araya binip. Kafayı çeker adam. yani Veya ma ma madde kullanır. Ee, efendi gibi numara yapar. Yayına girer. İçeride canlı yayın patlatır. Pimi çeker. Allah gösterir. Herkesi ilzam eden sonuçlar olabilir. O yüzden ana kumanda masasındaki çocuktan rica ettim. Yavrum dedim. Bak aman müteyyak kız ol. Yani diri ol. Dikkatli ol. Çok yayına ba bağlanmaya hevesli olma. Yani kanaat gelmedikçe kimseyi alma. Zararı yok. Kimse bağlanmasa da bizim ...içenemiz buna yeterdi yani... ...biz gevezelik yaparız yeterince dedim... ...burada da ıslahullah denilecek... ...iki <gülüyor> buçuğa <gülüyor> geliyor saat... ...çocuk tepiniyor... ...hocam çok önemli bir bağlantı var diyor yani... ...adam hakkımı helal etmem diyor falan filan... ...e bağla dedim madem böyle... İnandın mı sen bana çok akıllı bir adam gibi geldi dedi yani... ...ben dedi, 60 yaşın üzerindeymiş dedi yani... ...doktormuş falan... ...e iyi, dedim hadi bağla bakalım... ...bu saatte bize suikast yapar çıkmaz inşallah... <gülüyor> Hayatı Bey dedi, lafa bak bak şimdi nasıl giriyor bak. Hayati Bey dedi, altmış küsur yaşına geldim dedi. Bu kadar güzel, kaliteli, zengin birikimle sahip bir program görmedim dedi. Yani başım döndü dedi. Kitap değil kütüphane dedi yani falan ama iltifatlar fena halde abartılı. Şimdi haddini aşan zıddına döner. Bu kadar fazla iltifat varsa dedim, hadi hayır sanma arkasından bir şey çıkacak. Adım dedi, ben Doktor Hasan Zengin dedi, Ankara'dan arıyorum sizi dedi. Program biz İstanbul'dayız, Ankara'dan Doktor Hasan Zengin altmış küsür. Beni iltifatlarla başımı döndürmeye çalışıyor. Ama tabii yemezler. Ben anladım, merhaba yani bir niyet. Birden plağı çevirdi. Fakat dedi, hayatırayı teessüf ederim dedi, Arapça konuşuyorsunuz dedi. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkleri arkadan hançerleyen, ''Pis Arapların dilini öğrenmek zorunda mıyım ben?'' dedi. Bak, bak, bak, dersine çalışmış. ''Sıhhat ve iktimari muavenet vekaletimi diyeceğiz'' dedi. ''Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'' demek dururken dedi. Ha, sosyalin Latince kökenli olduğunu, Veydin Arapça kökenli olduğunu filan atlıyor tabi de. Yani ben onları not ediyorum tabi. Baktım adam dolu. Zehirini tamamen akıttırmazsak ağrı yapacak, bekliyorum, dinliyorum, sonuna kadar dinleyeyim dedim bakalım ne kadar. Bir de şu var yani bir adam saçmalamaya başladığı zaman dinleyeceksin abi tavsiye ederim. Yani zordur ama nasıl olsa biter. 15 dakika filan aralıksız gürledi adam. Ben de bu arada uyumadığımı göstermek için tabi arada girmem lazım lafa yani hepten sessiz kalırsam uyudu mu bu radyocu derler. derler doğrudur diyorum ikide bir doğrudur ee, katılıyorum falan diyorum bu iki kelimeyi birkaç defa tekrar ettik bitti mi dedim sözünüz bitti dedi cevap istiyor musunuz dedim verirseniz dinlerim dedi şimdi dedim millete eziyet etmeyelim yani on dakikadan beri sizinle, can, sizinle bağlantıdayız canlı olarak. Siz radyoyu kapatın dedim telefonunuzu. Radyodan isterseniz cevabı dinleyin. Ben size bir cevap vereceğim dedim. Kapandı. Dedim ki sevgili dinleyiciler, Hasan Zengin Bey'e çok minnettarız. Zenginleştirdi programımızı eksik olmasın. Fakat Arapça konuştuğumu söyledi. Bunu kabul edemem. Keşke konuşabiliyor olsam ama ben Arapça bilmem. O bakımdan konuşmam mümkün değil. Yani ben Arapça bilmiyorum. Ayıp değil ya. Yani. Ne yapayım? Cahillik işte. Ben Rusça da bilmiyorum, Çince de bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Yani burada gözü gerekmeye bilirdin. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Dolayısıyla Arapça konuşmuş olamam. Ama Arapçadan Türkçeye girmiş kelimeler sebebiyle böyle bir itirazla karşılaştımsa karşımızda ciddi bir problem var demektir. Çünkü sevgili dinleyicimizin adı Arapçadan gelmiştir. Hasan. Soyadı Farsçadan geldi, Zengin. Mesleğine işaret eden kelime ise doktor Latince kökenlidir. 3 ayrı dilden gelen kelimeyle ben Doktor Hasan Zengin falan dedi. Kendisine tavsiye etmiş olur. Şöyle demeli. Ben otacı güzel varsın. Dalga geçiyoruz yani. Ayrıca Araplar arkadan hançerledi de bilmem ne falan iddialı bir laftır. Ben buna evet hayır şeklinde cevap veremem. Uzman bir tarihçi olduğum söz konusu bile değil. Bilmiyorum. Tamamen doğru kabul ederek cevap vereceğim. Diyelim ki doğru. Bunu ona söyletenler bize de diyorlar ki onlara da diyorlar ki Türkler geldi sizi sömürdü bize diyorlar arkadan hançerledi ona diyorlar sizi sömürdü ya Türkler buradayken petrol mü vardı neyini sömürecekti kumları mı yedik diye de cevap vermeyi beceremiyoruz yani orada para olduğunda petrol olduğunda sen vardın zaten sen sömürdün biz sadece hatta biz tersinden tenkit edildik oralara kaynak aktardı falan çok değer verdi falan diye eğer geçmişinde utanç verici Sayfalar var diye bir milletin dilini öğrenmeyeceksek, konuşmayacaksak, Arapçayı konuşmayalım diyor dinleyicimiz. Kızılderililerden koskoca Amerika kıtasını gasp eden İngilizlere rağmen İngilizce dersi almak neyin nesi? Cezayir'deki soykırımın kanı kurumamasına rağmen Fransızca öğrenmeye ne diyelim? 80 milyon Doğu Türkistan'daki zavallı Müslüman Türk kardeşlerimize yapılan eziyetlere rağmen Rusça okuyanları ülkeden mi sürelim, içimizde hainler var diye Türkçeden de soğumamız mı lazım? <gülüyor> sevgili dinleyiciler dedim artık bu radyocu, şarkonu, sevgili dinleyiciler falan. Bu mensuyu burada kapatıyorum dedim müsaadenizle. Çocukluk hatıraları diye bir programa başladık. Hasan Zengin Bey alakasız bir sahadan girdi eksik olmasın cevabı da verdik. Ancak geri kalan 20 dakika zarfında ricam şu. Bağlanan olursa lütfen Hasan Zengin'in lehinde aleyhinde benim söylediklerimi lehinde aleyhinde bir şey beklemiyorum. Lütfen şu mevzudan bir uzaklaşalım dedim. 10 dakika geçti tepiniyor bizim <gülüyor> radyoda o çocukken ha? birisi var diyor bağlamazsak aklını helal etmezmiş diyor. <gülüyor> diyor. yıllardır dinleyicimizmiş diyor. Ada pazarından arıyor. E, e vallahi mahşerde elim yakanızdadır. Bana bir iki çift lafı var onu söylemeden ben, ölürüm ben de bir şey çatlarım dedim. Eyidir bana bakalım hadi. Emekli öğretmen arkadaş. Allah selamet versin. Hayati Bey herhalde bize safrı öğretmek için 15 dakika dinlediniz dedi. Yani sabrı fiilen göstermek için herhalde dedi. Allah razı olsun. Öğrendik de dedi. Çatladık ama burada dedi. Çatlık, soğuk terledim dedi ya neler çektim. Hocam dedi hadi dinledin anladık. Çünkü eski bir hüküm. Ve cevabı ahmak illa sükut. Ecdad öyle der. Ahmağa verilecek en güzel cevap sükuttur anladık da dedi. Orada bir diyordun ki doğrudur. Ona dayanamadım dedi yahu. Nesi doğrudur dedi bu adama doğru. Efendim ben o adama dedim ki doğrudur. O da durmadı ne yapayım. <gülüyor> katılıyorum neyin nesi dedi. Katılıyorum. Yani gülmekten katılıyorum dedi. Yoksa iştirak ediyorum diyebilirdim. Fikrümüze iştirak ediyorum dedi. Katılıyorum diyor. Anlamadıysa ben ne yapayım. O kişiden bir daha ne cevap geldi, ne vardığından haberdar olduk. Bir daha, bir daha görmedik ama sözün özü, Ez cümle. Bu coğrafyada 1000 yıldan beri bulunuyoruz. 1000 yıl oldu ya yani aşağı yukarı. 140 senesinde Tebriz başkent olmak üzere devleti kurdu. Tuğrul Bey rahmetli. Kayseri'de şair Nabi Merhum'u anlatıyordu bir konferansta yıl 2012 ve Abdullah Gül cumhurbaşkanı. Kayseri ya or oradayız. Nabi Merhum'un vefatının 300. yıl döneminde onu kutlamayı da derdeden UNESCO. Böyle de bir durum var yani. UNESCO bu seneyi de Dede Korkut ilan etmiş, değil mi? Bizim hiçbir şeyden haberimiz olmayan ama onlar bizimle ilgileniyorlar sağ olsunlar. <gülüyor> Çok da ilgileniyorlar. Denizli'nin Çamelisi'nin Gökçeyaka köyünde Taşavlu mahallesinde benim akrabam var. Orada bir adam vardı. Geçen iki ay, iki ay önce falan öldü. Çam düdüğü, çam dalından bir düdük yapar. Bir iki tane derme çatma aletten saz yapar. 80 küsur yaşında türkü söyler, beste yapar, bizim oralarda deli muamelesi görür. Fransa'dan Sorbonne Üniversitesi'nden geldiği bir profesör, 20 küsur yıl çalıştı, adamı inceledi. UNESCO'ya mal etti. Hayret ettik ya. Ya bu kadar hayret. Adamlar bö böylesine bizimle ilgileniyorlar yani. O adam işte iki ay önce öldü. Bizim oradaki yani düğünlerde böyle merhameten 3 lira 5 lira verilir. Onunla geçinen bir adamdır yani. Hayri dev duymuş olabilirsiniz. Veya internette görürsünüz. Ve nasıl bizimle ilgileniyorlar? Yarı güzel olanın gözünü uyku tutmaz. Bizim problemimiz bizimle ilgilenen sadece biz değiliz. Bizim kendimiz aramızda problemimiz var. Herkesin ilgisini çekiyor. Niye? E bin yıldan beri bu coğrafyadasın sen. Çok çetrefilli, zor, müşkül bir vaziyetteyiz yani. Çetin bir vaziyetteyiz. Düşmanımız çok, iddiamız büyük. Allah coğrafi da hayırlısını versin kardeşim, geldikleri yere bak ecdadım, <gülüyor> her taraf fırtına. Halbuki sakin birçok yer vardı ama işte ecdattan irrasyonel, <gülüyor> irrasyonel böyle el olmazı yapıyor yani. Bir şakla bir tarafa bir işaretle hareket ediyorlar, tesadüfi değil hiçbir şey. Nabi Merhum anlatıyoruz vefatının 300. yıl dönümü ve ben şair Nabi'yi anlatırken, dinleyenlerin tamamında aşağı yukarı şu kanaat hasıl olur. Adam sevgilisini anlatan bir aşık gibi anlatıyor. Doğrudur yani, bunu gizleyecek değilim. Hakikaten tam bir aşık edasıyla anlat. Tutkunum ben. 40 küsur yıldır divanı okuyorum ya. Bir adamı 40 senedir divanını okursa her zaman keyif alıp böyle bir şey olur mu ya? Gitince kendisine soracağım işte bunu Üstad diyeceğim, de yedin de böyle oldun ya. Fakat diyeceğim sana kırgınım diyeceğim, küskünüm, bir diye, aşk olsun diyeceğim. Niye diye sorarsa muhtemel soracaktır ben diyeceğim ki Millenyum'da nasıl bir Türkçe ile konuşacağımızı hesap Üstad. Yani çok güzel yazmışsın ama biz millennium'da öyle bir Türkçenin içine düştük ki, aman Rabbi Türkçe'de Türkçe'ye tercih etmek için saç kalmadı ya, filan diyeceğim. Ne yapalım diyecek. Artık lafın yeri geldi, aha terazi, aha sen, maraba marabalığını bildi, ömrünce yaptı, ağalık senden. <gülüyor> Delikanlı Türk Dili ve Edebiyatı son sınıfta talebeymiş, kalktı ayağına ve soru sormak üzere böyle biraz da heyecanlı gözleri çakmak çakmak anladım ben. Soru var mı dediğimde genellikle ezber nasıl yapılır hocam, işte efendim biz neresinden başlayalım hocam gibi şeyler sorulur en fazla. Başka soru pek karşılaşmayız ama bu delikanlı fena gazı almış anlaşılan zor bir şey soracağı belli. Hocam dedi ön sırada oturan hocalarından özür dileyerek sormak istiyorum dedi. Aha dedim yandık. <gülüyor> akademisyenlere bir şey söyleyecek zor bir soru oldu oradan belli sor dedim oğlum ama yani heyecandan var hocam dedi türk dili ve edebiyat okuyorum son sınıftayım 2 ay sonra okul bitecek Allah bilir edebiyat öğretmeni de olacağım dedi fakat nabiyi sizden dinledim dedi. 4 yıldan beri türk dili ve edebiyatı tahsili yapıyorum adından başka bir şey bilmiyorum dedi yani ben kötü bir talebe olduğumu peşin kabul ediyorum da Nabi gibi bir şairi tanıtmayan eğitim sistemi veya sosyal yapı nasıl gelişti, nasıl olabilir bu kadar güçlü bir şairi Türk okumuşları nasıl tanımaz? Nabi'yi oku, anlayan okumuş niye yok? Dedim estağfurullah vardır da dedim. Ben suanın cevabını vereyim. Niye yok? Ayaktasın madem. Oturtmadım da artık yani çocuk. Çünkü madem beni zora soktu ben de onu canını okuyacağım. Dedim ki delikanlı. Çankaya Köşkünde şu anda kim var? Abdullah Kayse hemşerimiz. Kaçıncı başkan dedim orada o? Düşündü ve 11 dedi. Ha, 11 diyorsun ya dedim işte. O sebeple nadiyi anlayan bir okumuş olmaz ve olmayacak. Yanlış cevap dedi. Neden dedi? 74 dedim evlat doğru cevap. Tohul Bey 1, Amanstan 2, Melikşah 3, Berkyaruk 4, Sencer 5, Ertuğrul Gazi 27. 36 Osmanlı sultanı yeder, 63, 11 reisicimur 74 şimdi oldu 75. Sen bu zinciri neresinden kopardın evet. yani da? Hocam rejim değil. Bana bak, rejim 1453'te de değişti. Nârûn Fatih İstanbul'u fethettiğinde rejim değişmedi mi? Değişti. Peki Yavuzmakum Mustafa fethedince? Filafet merkez oldu. Yani ne büyük bir rejim değişikliği. 1808 seneli ittifak, 39 tanzimat, 59 ıslahat, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Bunlar rejim değişikliği değil mi? Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye vasiyetindeki umdeler düperüz rejim değişikliğidir. Velhasıl 1040 yılından bugüne gelene kadar 15 defa en az rejim değişikliği yaşadık ama senin gözden kaçırdığın şey değişmeyen unsurlar ve rejimden daha derinde olan temel unsurlar sayıyorum. Vatan, millet, devlet, din ve dil değişmedi bin yıldır. Bunu görmezden gelir Sadece son rejim değişikliğine odaklanarak 11. başkanımızla idare olunuyoruz. Biz genç bir falan filan dersen, Nabi Merhum elbette senin mensup olduğun iklimin dışında kalacağı için öğrenmen mümkün de değil bana sorarsan lazım da değil bu en büyük öksüzlük köksüzlük diyor ya ya, ya Kemal öksüzlükten köksüzlükten en son bahsedilecek coğrafya burası Karaman Anadolu Türkiye ve fakat burada bir problem olarak azalan bir şiddetle de olsa bir problem olarak kendini hissettiriyor klasik şiirle olan ilgimiz ondandır daha dün Diyanet Televizyonunda yaptığı programda her hafta bir şair konu ediliyor. Dünkü programın konusu Kadı Daha 1490 küsurda vefat etmiş. Devlet Başkanı adam Sivas ve Kayseri'nin başkent olduğu Erzurum Devleti'nde, özellikle Sivas'ta başkent olmamıştı idi o yaşarken. Devlet başkanı ve bin küsür şiiri var. 1400'lü yıllarda. Yani vefatı da. Bir, düzeltiyorum, 1396 vefatı. Vefatından sonra Yıldırım Bayezide bağlandı Eretme Beyliği ve Osmanlı hudutları genişledi. Yani biz de sultan da şairdir, çoban da. Herkes şairdir bize. Kök tepeye. Neden? İddiası büyüktür de ondan. Cihan yani. Böyle şakaya gelmez ama bunu unutursa, nevhuzübillah, e çok hakikaten acınacak bir hal olur yani. Bize de hiç yapışmaz. Hiç yapışmaz. Adam hacca gitmiş gelmiş, yani lisanımızın gücü açısından size bir şey söyleyeyim. Karamanoğlu Mehmet Bey Allah rahmet etsin duysa ne derdi bilmiyorum ama herhalde gülerdi. Ne gördün Hicaz'da diyorum. 80'lik ihtiyar okuma yazması yok ama bana ders veriyor çaktırmadan. Farkına da varmadan kendisi de bilmiyor. Ders verdiğini bilmiyor. Samimi konuşuyor yani adam. Okuma yazması yok. Araplar diyor garip insanlar evlat ne gördüm dedim. Ya Türkçe ezan okuyor bunlar dedi. Başka dedim. Namazı da Türkçe kılıyorlar. <gülüyor> Hatta dedi Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyorlar dedi. <gülüyor> Tabii Ya sen ve Kur'an-ı Hakîm İnne keleminel murselil. E Türkçe işte. E dedi problem ne? Kendi aralarında nece konuşuyorlar anlayamadım dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya hepsi Türkçe yapıyorsunuz da biz de Türkçe konuşsun ya. Yani Türkçe konuşmuyorlar diyor. <gülüyor> ve nece konuşurlar anlayamadım diyor. İşte bizim böyle bir hikayemiz var. Dünyanın hiçbir da, coğrafyasında, hiçbir bölgesinde ve döneminde örneği gösterilemeyecek bir şekilde İslam'la müşerref olduktan sonra Türkler imparatorluk mayasında var ya Arabi ilim dili Farisi sohbet dili Türkçe devlet dilidir. Ya da Arabi lisan-ı enbiya Paris'i lisan evliya, Türkiye lisan ümera, en büyük devlet, büyüklerinin lisanıdır yani. Öyle bir Türkçe olmadan zaten ihtişamlı bir büyük imparatorlukta, büyük bir devlette başkanlık falan olmaz. Adam adama gülerler. Türkçe o yüzden çok, biz bizde çok zengin, çok güçlü, yazımı bile ayrı bir sanat. Yani şimdi okurken insanın başı dönüyor ya. Yani. Neden e canım? Kanuni ben bunu dönemini alalım abicim. Adam 1566'da, 1566'da vefat etti, 72 yaşındaydı. 46 yıl dünyanın patronu. Tek başına. Yeryüzünde ikinci büyük devlet Avusturya İmparatorluğu ve Avusturya İmparatorluğu'nun Kanuni Sultan Süleyman döneminde protokol denki, hiçbir zaman padişah olmadığı gibi sadrazam da olmadı, dışişleri bakanı da olmadı. Kırım Hanı Gazi giray bir randevu verirse etekleri zil çalandı. Koskoca imparatorun dengi bu tarafta dördüncü kademeden kırımhanı Gazi Giray. 52 devlet kendisine bağlı, kanuni merhumun 16. Cumhuriyet ve kendisi dört yabancı dil bilen bir aydın aynı zamanda. Çağdaş Alman imparatoru Charltenin okuma yazma bildiği şüpheli. Bütün bunlara elave ete bir de oturmuş 4.300 gazel sahibi divanında o kadar gazel var divan elimizde, insan görmezseyin anmaz yani. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi, saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır, olmaya vahdü saadet dünyada vahdet gibi, kobu şu işreti için kim fenadır akıbet, yarı bakıyı ister olmaya taat gibi, orsakumlar sayısınca ömrüne addü adet, gelmeye bu şişeyi çarh işle bir saat gibi, ''Ger huzur etmek her sen ey muhibbi fari ol, olmaya vahdet makamı köşe uzlet gibi.'' diyor. <gülüyor> o bunu diyor da, döneminde yaşayan iki şair, birisi Baki, birisi Taşlıcalı Yahya, biraz sonra gelmiş olan Aşki, efendim, ve ondan biraz sonra gelen Örfi, bu gazel üzerinde çalışmalar yapmışlar. Birçok çalışma vardır, tahmisler çoktur da benim gözüme bunlar ilişti. Sadece bir tanesinden örnek vereceğim şimdi. İlk beyti taşir yapan Taşlıcalı Yahya taşir onlama yani iki mısraya sekiz mısra ya ekleyip onlu bir kıta meydana getiriyor. Beş beyt de yaptığına göre elli mısra karşımızda ama elli mısrayla sizi yoracak değilim. On mısra almayacağım. Taşlıcalı Yahya diyor ki Hasta olmak gû şimali hazreti izzet gibi, Her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi, Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi, Naleler güya derayu ruhleti rahat gibi, Dar dünya cayı firkat menzili mihnet gibi, Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi, Sağlığın bünyadı yok, ayine de suret gibi. matları şahı cihanın maşrık hikmet gibi. Halk için de bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şimdi son iki mısıra kanuninin, sekiz mısıra Tanşıcalı Bunların birisi padişah, devlet yönetiyor. Şair mi sultan mı? Muhibbi mi kanuni mi? diye sorulabilir. Benim amatör cevabım full time Şair Part time Devlet Başkanı. <gülüyor> yani bir adam eğer üç gazel yazıyorsa 3 bin, düzeltiyorum 3.400 gazel yazıyorsa e, bu durum artık anormal bir durumdur. Ve merak konusudur. Yani bu birikimi nereden sağladığı hususu da ayrıca dikkate değerdir. Onun ısra da Şöyle bir daha doğrusu 8 Mısra'da Tahşıcalı Yahya bir doktora tezi yazmış dediği şu hastalık başa gelince veya bir derde uğrayınca seni üzen bir şeyle karşılaşınca sızlanmayı bırak cenab Hakk'ın hediyesidir akıllı ol çünkü bela hastalık illet kıllet zillet yani her türlü hastalık olur, fakirlik olur itilip kakılmak olur yani insan bir taraftan e, boynu bükülür İtiraz etme, bu sana bir nimetin habercisi. Belazımın da rahat olduğun izhar eder halka, felek beyhudehâre huşk, damgül bergi ter vermez diyor fuzuli. Yani bela geldiği zaman, onun sana bir nimeti haber verdiğini şuradan anla, çakı dikenlerinden rahatsız olduğunu, o çalıyı eğer beklersen, haziran ayında gülleri verdiği zaman anlarsın, diken dediğin meğer gül habercisiymiş. Her bela böyledir diyor. Yeter ki karşılamasını bil diyor. Kuyunun dibine düşersen çıkar Yusuf olursun, sultan olursun diyor. Bela sana bir imtihan. Hak ettiğin günahların cehennemde azap görmek yerine allah Teala dünyada hallediyor. Daha ne istiyorsun diyor. Hiç kimse sana Allah'tan daha şefkatli değil. Yani belayı yanlış karşılama diyor. Bela Rabbine döner Şöyle dermiş bazıları Ya Rabbi bu kulun benim kıybetimi bilmedi, al beni bundan başkasına ver. Mahşerde dünya hayatında sıkıntı çekmiş olanlar, ızdırap çekmiş olanlar herhangi bir şekilde mahşerde kendilerinden özür dilenir gibi bir muameleyle ile karşılaşırlarmış da diğerleri de derlermiş, ulan hakikaten gördün mü şimdi bak, keşke bizden öyle olsaydık. <gülüyor> Hasta olmak ve Uşmali Hazreti İzzet gibi her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi herkesin diyor buyruğu kulağa düşer diyor insanın boynunu büke, kulluğunu hatırlatır iyidir diyor. Değil bir kişi göre gelmez refahiyet gibi iç huzurunu bulamadığın zaman dışarıdaki şartlar değişti diye huzura eremezsin diyor. Huzur adı var kendi yok bir zümrüdü anka kuşu yani arabamın modeli değişti bindiğim ev oturduğum ev güzelleşti yok dedi bunlar huzur sebebi değil huzur içeride. İçeride arayıp bulacaksın ya yani kendi dengeni kendi mutlaka bulman lazım. Ne ararsan sendedir. Her yana el uzatma diyor. Barı dünya acali firkat menzili mihnet gibi, devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi. Burada söylediği çok enteresan. Doğrudan padişaha hitaben Taşlıcalı Yahya diyor ki, dünya evi çilehanedir. ızdırap yurdudur. Burada insanda huzur olma imkanı yok. ''Padişahım, durumunu anlıyorum, sana da yüzürüyorum.'' bir miktar çünkü bize uyku var, sana yok. Bizim devlet anlayışımız, epey uzakta kalan, epey unuttuğumuz bir şeydir ama devletin başındakine acımayı öngörür. Acım, acım merhameti neden? Çünkü kötü giden bütün işlerden sorumludur o, iyi giden işler zaten öyle olması gerektiği için aferin gerekmez. Hazreti Ömer devletin başına geldiği zaman hüngür hüngür ağladı. Dicla kıyısında kurt kuzuyu kapsa hesap kendinden sorulacak diye. Kolay değil. Yani sonra gelenler de hep bu örnek gösterilerek Ömer'in makamındasın biliyor musun falan dediler. Adam da yani Harun Reşid'in yediği azar Galata'ya köprü olur. Yani argo olmasın diye fırça demedim yani. <gülüyor> sonra da gönlünü alıyor. Padişah biraz nasihat etti ya, gönlünü alıyor artık. Sultanım söylediğim Mısralara bir bakıyor, bakıyor. Güneş, güneş doğdu sanki diyor ve artık iki nokta üst üste geçiyorsun satır başına. Halk içinde muhteber bir adam, kelamı kibar gibi sanki. Emsalis, bunlara biz Mısır'ı İberciste de deriz yani benzersiz şeylerdir. Bakın beş asıl geçmiş, bunca zamandan beri taze kalabilen. Eğer biz refasızlık etmezsek. Hala hitabını sürdürebilen çok şey yok bir yeryüzünde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Farsçadır peygamber. Namaz farsçadır, abdest farsçadır. Yani dünyada başka örneği olmayan bir şeyden bahsediyorum. Böyle yerleşmiştir. Burası yani özgün bir medeniyet inşa eden bir yapıya sahip. Geçen de birisi sordu Süleyman Çelebi'de bunu nasıl yazdı? Resilet-i Necat, Mevlid-i Şerif. Çok o, hoş bir şiirdir malum. Doğru ol, sahte ol, sultanı Nasıl yazdı ya adam? Öbürü cevap verdi. Bunu Süleyman Çelebi değil bir medeniyet yazdı. Bu bir medeniyetin eseridir. Böyle burada duruyorsun ama yani öyle bir coğrafyada bulunuyorsun ki ona uygun da zırhların var, savunma silahların var yani. Okuyacağım Arapie dört mısraı sahibi Hazreti Ayşe'dir ve şöyle söyler: "Ve lem semi'u ahli Misr'a usafah habbehi la ma bazalū yumnu Yūsufa min naqdın lebi ma za bi khalavrā'i najbīnahu la asanna bil al Hazreti Ayşe diyor ki: "Ya Resulullah, Yusuf peygamberi satın almak için çarşıya koşan ahali seni görmüş olsalardı kuruş harcamazdı orada. Yusuf'u almak için gittiler çünkü seni görmediler. Sonunda alışverişsası bitti biliyorsunuz. Aldı Züleyha fakat Kraliçe satın aldığı köleye aşık oldu. Dile düştü tabii. koskoca kraliçe aşık olmuş falan dediler. Onlara hadlerini bildirmek için Hazreti Yusuf'u gösterdi, kadınlar aniden gördüler, akılları başlarından gitti, meyve soyuyoruz diye ellerini kestiler ve duymadılar. Ya Resulallah seni görseler de ellerini değil, kalplerini keserler yine acı duymazlar. Ve <gülüyor> aleleydi. Edebiyatımızın özünü söylerim size. Yüzlerce, ne yüzlerdesi binlerce divan tertip ettik biz bu coğrafyada. Altı buçuk asırdan bu yana. Toplam on bin divan var en az. Hepsi bu dört mısrahi şerhidir. İkinci dört Mısra Farsça Molla Cami Hazretlerine aittir ve şöyle söyler: Ya Rasulullah Cevabat Çünkü eshabı kerv, dahili cennet seven der sever, derzumrahi ahbabı tu, oralar der cennetümen, der cehennem kaira varst. O saki eshabı kervest, mensaki eshabı tu. Yani siz şu. Ya Rasulullah diyor Aleyhisselatuhas salam. Etsabı kahf var ya hani o yedi kişi. Tanıyorsunuz değil mi? Yedi uyurlar <gülüyor> Yemli hamexerin amisli namer muş deber muş çarzanuş kefet atauş yatıyorlar Çarşuştaki mağarada. İkinci rivayet. Bu işte, öbür tarafta. Nerede? Der denildi. Evet. Bu yedi güzel insana kahramanlara bu yedi güzel kişiye Hazreti Peygamber ahbabım dedi. Yanlarında bir de köpek var. Adı Kutmir. Ya Rasulallah ahbap dedin sözünün hatırına o köpek bile cennete gitti elbette gider. Ben diyor şair, ben diyor Molla Cami, ashabının köpeğim Şefaat buyur ben de cennete gideyim de iki köpekten biri içeride biri dışarıda olmasın. <gülüyor> Hasan-ı dua diyor Ya Rabbi cehennemi hak ettim ama girersem iblis sevinecek beni affettik. Son söz. Bakın son söz şöyle bir şey. Üç sene önce Ramazan'da iftar programına çağrıldım. Bir özel kanal. Hocam dedi son sözlerinizi alabilir miyim dedi. Tabii dedim kızım. Son sözlerimi söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammed'in hakları uyarasıydı. Bunlar son sözlerimizdir. Lütfen ellerinizi kaldırıp uygun bir zamanda isterseniz hemen isterseniz sonra şu da bizden es silgemeyin ya Rabbi bu insan ölürken gülsün gülerek ölsün Çünkü son Gülen iyi Güler her şey göz olsun <gülüyor> Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi